Selam, Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Atatürk devrimleri oldu. Alimler zorla susturuldu. Veya kiminin zaten söyleyecek fazla bir sözü yoktu. Dünyayı tanımayan ve çabuk yönlendirilebilen bir geleneğe sahipti çoğu iletişim, ulaşım vasıtaları da çok fazla olmadığından e, ufku da çok geniş olmayan veya dünyevi tercihlerini farklı yerine yapmış ya da fedakarlık konusunda çok ciddi boyutta e, kendini cihada hazırlamayan insanlarımız ciddi manada bir sınavdan geçtiler. Ama daha önce de bir vesileyle söylediğim gibi ulemanın hemen hepsi İslam siyaset bilincinden çok mahrum idiler. Şapkaya karşı gösterdikleri tavrı şeriatın lav edilmesine İslam hükümlerinin tümüyle kaldırılıp yerine batı tarzı bir devletin ikame edilmesine karşı göstermedi ulemanın. Şakka kadar dönemi yoktu İslam devletinin ulema neslinde. Şapka için mümkün binlerce alim canını verebildi, feda edebildi. Ama Allah'ın ahkamı, dinin hükümlerinin tatbiki, şeriat için söyleyin bana, hangi alim nerede nasıl bir kıyama kalktı Nerede, hangi alimler İslam devlet olarak elden çıkıyor diye e, idam mahkum, idama seve seve gittiler veya güçleri yettiği kadar tavır aldılar. Söylerseniz bir Şeyh Said'den bahsedeceksiniz. Başka ikinci bir şahıstan bahsedemeyeceksiniz. O da oldu bittiye getirilen, hazırlıksız bir şekilde e, ayaklanması için yanında bacanağı tarafından kışkırtılan ve hazırlıksız bir durumda, bir düğünde evleri jandarma tarafından basıldığı için e, ayaklanma mecburiyeti ve devamlı yanında devletin casuslarının bulunduğu bir hareketli. Evet. O hareketin dışında ki Allah o harekete katılan başta şey sahibi olmak üzere o mücahitlere rahmetiyle <gülüyor> muamele etsin. Başka hemen hiçbir hareket o tabii o harekete Said Nursi de diğer e, alimler de iştirak etmediler. Said Nursi'nin gerekçesi önemlidir. Ben 600 yıl İslam'a hizmet eden bir ırka karşı silah çeken. Bak sen. Mesela ırk meselesi sanki. Türk ve Kürt meselesi. Mesela daha önce tarihte şöyle yapmış böyle yapmış insanların çocuklarının İslam dışı uygulamalarına dedelerinin hatırı için ses çıkartmamak. Hani şu mantığa benzemiyor mu dersiniz? Adama namaz kıl, İslam'la alakalı şu görevleri yerine getir, iman et diyorsunuz. E benim amcam hacıydı. Benim dedem var ya, dedem hocaydı. Dedemin komşusunun kardeşinin amcası müftüydü. E ne yapalım? Yani benim de Müslümanlıkta payım var. Bak dedem şuydu, şuydu ya, amcamın komşusu buydu ya, öyleyse, öyleyse ben de e, Müslümanım sayılır. Bu ne kadar mantıklıysa işte 600 yıl İslam'a hizmet etmiş insanların bugün küfrün ahkamını tercih ettiği onlara karşı ses çıkartmamak da Bununla alakalı bir şey olsa gelmiyor. Sevenler vardır. Allah için sevenler varsa, Allah için de benim sözlerime objektif olarak kulak vermelerini isteriz. Biz de sevdiğimizi Allah için seviyoruz. Tavur aldıklarımıza, buz ettiklerimize de Allah için tavur alıp buz ediyoruz. Buğz etmek konusunda biraz tedbirli oluyoruz. Biz tekvirci değiliz. Biz insanların efendim kimlerinin cehenneme gideceğini tayin ve tespit eden bir durum değiliz. Ama biz Kur'an'ın bak dediği yerden bakmaya, gör dediklerini görmeye çalışıyoruz. Hata edersek ki edebiliriz. Onu da başka kardeşimiz bizim başkalarının hatasını söylediğimiz gibi onlar da bizim hatamızı söylerler. Sayın Nursi'nin anlata anlata bitiremedikleri, işte o tilme filan da önemli olarak yer verileri devletle alakalı en önemli tavrı nedir? Atatürk'e karşı söylediği iddia ve ifade edilen sözler. Meclisin resmi davetlisi olarak, birinci meclis, onu meclise çağırdı, bir doğunun alimi olarak. Törenle karşıladılar, dört gün mecliste yatıp kalktı, Sayın Musi. Ve sonunda ayrılırken Atatürk'e şöyle dedi, paşa, paşa, gördüm ki dört gün zarfında namaz kılmadı." namaz kılmayanın namaz kılmayan fasıktır. Fasığın hükmü de mevduhtur. Başka başka bir şey değil. Siz olsanız o gün yaşasanız Atatürk'e namazdan dolayı mı bir şeyler söylersiniz? Yoksa <gülüyor> daha başka bir konuyu mu gündeme getirirseniz? bir tağut namaz kılsa ne olur, kılmasa ne olur? <gülüyor> namaz kılmayan bir müşrik, namaz kılan bir müşrik olsa, hayırlı bir şey mi olmuş? Evet. Ben hatta daha ilerisini söyleyelim. Herhangi birimiz rahatlıkla cevap versin. Namaz kılan Atatürk mü? Daha tehlikelidir Müslümanlar için. Namaz kılmayan Atatürk mü? Kılan namaz kılmayan Atatürk mü? <gülüyor> o zaman bu sözü bugünkü hükümet ve yöneticiler için de sormuş olalım. Olur, ol, ol. Olur, neredeydi? Neredeydi? Evet. Hı -hı. Giden, On yıl gittiler, onun talebesinin izinden. Şimdi başka bir saygın yükseliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aday çok ama. Fethullah Gülen hareketi ipleri kopardığı anda 97 tane dernek hükümete beyat eden bir bildiri yayınladılar. İçlerinde kimler yok ki? Tarikatçılardan yardım derneklerine kadar dün tevhid diye insanlara Kur'an'ı mesajları sunanlardan sadece muhafazakarlara kadar yok ki. Evet. Hükümet de dedi, yani bir tane cemaat bana yardımdan vazgeçerse, 97 tane cemaat işte benim yanımda. Hazır, 7. Onlar da vazgeçse, bir 97 tane <gülüyor> bulurlar mı? Bulurlar. Biraz ünüfe dağıt, biraz vaatlerde bulun. Zaten insanımız geri adım atmaya, savcılaşmaya, muhafazakarlaşmaya çok müsait. Müslümanlık ama ama öyle. Aşırılık da değil. Yani Kur'an'ın dediği bir Müslümanlık değil. Yani muhafazakarlık, laiklik demokratlık, Avrupa Birliği, efendim, Türkiye'nin şartları, cebimizin menfaati, o doğrultudan ne kadar varsa o kadar Müslümanlık. Eyvallah. Tabi biraz dağınık gibi konuşuyoruz. Sayın Nursi, Fetullah Gülen, Hükümet, Namaz vesaire Dolayısıyla Sayın Nursi'nin devlete karşı tavrı aşağı yukarı bundan ibaret. Onun dışında onun dışında Siyasetle devletle hiç uğraşmamayı hatta fazilet görmüş. Bir Müslüman şu sözü söyleyebilir mi? Evuzu billahi şeytani ve siyaset. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınıyor. Siyaset insanları yönetme sanatıdır. <gülüyor> Allah Resulü'nün temel görevlerinden, diğer peygamberlerin temel vazifelerinden biri İnsanları yönetme. Nereden çıkarttık? Estağfirullah. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ illa لِيُتَاعَ بِي Biz hiçbir Rasulü elçiyi göndermedik. Ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi için gönder. Yani yönetmek için gönderdik. Öyle Yusuf Aleyhisselam'a filan iftira atmasın kimse. O yönetilen bir insan değildi. O emir alan bir memur, bir tağutun hizmetçisi, yardımcısı, yardakçısı değildi. Kur'an, peygamberlerin temel görevi olarak Eni'budullaha ve bu tağut. Allah'a kulluğa davet ve tağuta kulluktan insanları uzaklaştırma görevi bütün peygamberlerin, bütün kavimlere yaptığı temel görev olarak vurgularken Yusuf Aleyhisselam da bir peygamber tavuttan in, insanları sakındırmak yerine tavutun emrine girecek, onun bir bakanı olacak. İftiranın bu kadarı hele bir peygambere bir partiyi desteklemek için şeytanın bile yapmaktan sakınacağı, kaçınacağı bir durumdur. Ne diyorduk? Peygamberler, tabii ki Yusuf Aleyhisselam da bir zalime, bir tağuta, bir krala itaat etmek için değil, Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye. Kendileri Allah'ın istediği bir hükümle hükmetsin ve başkaları da ona tabi olsun diye gönderin. Dolayısıyla siyaset, İslam'ın temel unsurlarından, temel esaslarından biridir. O olmazsa ne olmaz? O olmazsa ne olur ki? O olmazsa ne olur ki? Ne namaz doğru kılınır, ne cuma gerçek anlamda cumaya benzer, ne gözlerimizi haramdan koruyabiliriz, ne teknolojinin ifsadatından çoluk çocuğumuz kendimizi ne eğitim düzelir ne mahkemeler <gülüyor> baştan kokar ve Kur'an'ın ahkamı siz siyaset olmadan devlet olmadan Kur'an'ın ne kadar hükümlerini yaşayabilir, tatbik edebilirsiniz ki hadi kısas yapın bakalım, hadi hırsızın elini kesin, hadi zina edene ceza verin devlet lazım. Tabii ki İslam devleti yani insanları yönetme sanatı, yani siyaset. Siz şeytandan sakınır gibi insanların yönetiminden sakınırsanız sakınmayanlar çıkar. Ve madem Müslümanlar siyasetten kaçınıyor, öyleyse biz insanları istediğimiz gibi yönetelim derler. Hemen Birileri çıktıkta insan, Müslümanlar siyasetten uzaklaşamıyor. Öyleyse bir partiye girmek lazımmış. Bir parti içinde faaliyet. Ne alakası var? Ben öyle mi dedim? Peygamber öyle mi yaptı? İslam'ın siyasetinden bahsediyoruz. Peygamberlerin yönetim tarzından bahsediyoruz. Allah'ın hükmüyle hükmetmekten bahsediyoruz. Politikadan değil. Ama siz İslam'ın siyasetini gündeme getirmezseniz başkaları tağuti politikayı insanlara tek alternatif olarak sunarlar. Tabii ki biz siyasetle yakından ilgileniriz. Allah Resulü'nün ilgilendiği kadar yakından. Ama bu siyaset tavuklara karşı çıkmak, onların metotlarını da, yollarını da, prensiplerini de tümüyle ayaklarımızın altına almak, karşımıza alıp onlarla mücadele etmek, Allah'ın istediği yönetim tarzını, İslami siyaseti insanlara hakim kılmak için, insanları evvela İslam'a layık olacak şekilde değiştirip dönüştürmek için bir siyasi tavuk Ne acayip bir şeydir, hoca ile talebe arasında, hem de şeyh-mürid ilişkisinden daha önemli bir ilişki olan bir gelenek içerisinde üstadım dediği, pir-i mugan dediği, övüp bitiremediği üstadı siyasetten Allah'a sığınacak, şeytandan sığındığı gibi müridi Gülen Efendi, siyasetin içerisine hem de her şeyiyle girecek. 10 yıl hükümetin gizli ortağı olarak ülkeyi yönetecek. Devlet içinde devlet, paralel hükümet, paralel geçin olur. İki paralel öyle bir mi olur? Derin devlet değil buna. Devlet içinde örgüt değil. Yani paralel nasıl olur öyle iki tane başlı, iki paralel devlet. Nerede görülmüş? Ha devlet şirk kabul etmez diyorlar. İşte ilahlık taslamanın açıkça ifadesi. Allah'ın şirk kabul etmediği, şerik kabul etmediği gibi devlet de e, on yıldır neye kabul ediyordu? Yani dershane meselesi olmasaydı tersanet ters şeyler de olmayacaktı herhalde. Yoksa adına Hoca Efendi diyorlar, şimdi Loca Efendi geliyor. İsrail yalnızlık politika yürüttüğü için. Ben yine hakaret etmiş olmayayım. İşte bazıları Loca Efendi dediğini sadece tırnak içinde ifade etmiş olayım. Şimdi o Efendi neyse hükümete hiç bir alimin yapması gerektiği gibi Allah'ın ahkamını tatbik etmesi için bir defa olsun uyarıda bulunuyor mu? Yönetimle alakalı Kur'an'ın hakikatlerini hiç anlattığına şahit oldunuz mu? Şu ayetin gereğini yerine getirmesi lazım devletin, hükümetin Şöyle yaparsa, zulümden uzaklaşır. Şöyle yaparsa, Allah'ın indirdiği hükümler şu şekilde yerine gelir. Ama son zaman bir değişiklik oldu. Hiç ağzına girmeyen kelimeler girdi. Firavun, Nemrut, Belam, Samiri. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Tevhidi bir inanışa mı geldi? Yani yöneticiye pahut demeye, pahut demedi herhalde, o kelime nedense ağzına sınmıyor. Filavun, <gülüyor> Nemrut, Hayret Gülen Efendi diyor bunu. Veya ağlayan efendi. Ağlayan diyeceğiz, e, soyadına uymuyor. Gülen <gülüyor> diyeceğiz, e, gülmüyor. <gülüyor> Ama hiç olmasa güldürüyor. <gülüyor> Benden ölen vardı. Onunla birlikte bir arkadaş birlikte yapmıştı. Biri memleketi gülerek soyuyor, biri ağlayarak soyuyor diye. <gülüyor> hani iflas, finans, pardon iflas mıydı? İflas, finans vardı ya onun başında bir en ben ölen güle güle insanların Evet. Her neyse ister gülen ister ağlayan değil eee Firavun'dan bahsetmeye başladı. Yani Allah'ın indirdiği hükmetmediğinden filan <gülüyor> değil, mi? dershanelerine müdahale edildiği. Için. Tevhidi meseleler devlet efendim taut hüküm geç onları. Geç. Onlar Kaç para mı? şey dersane kadar para eder mi? Din anlayışından bahsediyoruz. Samimi bir dindar bunlar. Yani hakaret etmeyelim ama bu din benim dinim değil. Eyvallah. Yöneticilerin de dindar olduğunda şüphe yok. Ortaklarının da. Ama bu din Peygamberden miras aldığımız Kur'an'ın vurguladığı bir din değil. Artık. Ondan da bir şeyler yok değil. Ondan da bir şeyler taşıyor. Ama muhlesine <gülüyor> din denilen dindeki ihlas, yani dinde katıksızlık, saflık, arılık, duruluk, Allah'ın dini olma vasfı yok. Kur'an-ı Kerim der ki, bazı kitabı ve tekrorun bazı siz kitabın, yani Kur'anın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyor? Hemen al minkum, hemen yapal zelikeminkum. İlla kızın fil hayat et dünya. Sizden kim böyle bir şey yaparsa kitabın bir kısmını gündemleştirir, bir kısmını yok sayarsa ne olur? Hizyün fil hayatit dünya. Dünyada rezil ve rüsvay olur. Kim kitabın bir kısmını gündem dışı yaparsa daha dünyadayken rezil ve rüsvay olur. Kim diyor bunu? Bakara suresi 85. ayet diyor. Ve ahirette acıklı bir azap. Ayetin devamı. Harun Yahya diye bir adam vardı. Anlat anlat anlatamıyorsun. Ya ne kadar güzel kitapları var. Tabi gerçekten kitabın şekline bakıyorsun. Altın yaldızlı. Cennet resimleri filan. E, güzel kitaplar. İçinde işte Dindar Atatürk efendim Kahraman Atatürk, yok bilmem ne kitapları anlatamıyorsun. Vatandaşlar böyle bir din zaten istiyor. Sonra senin anlatamadığını kendisi anlattı. Sen misin kitabın bir kısmını kabul etmeyen, 19 yüzünden Atatürk'ü evliya, Hazreti Atatürk filan gene kalkan, kendi kendini rezil etmiş oldu. Televizyonlar kurdu, işte artist bozuntuları çıkarttı karşılarına. Canım cicim muhabbetleri. Ya vatandaş yapacaksan git evinde yap. Televizyonun karşısında bana ne senin neleri Tavukların, yürüyorum. horozların, kediklerin, köpeklerin. Keliçin. <gülüyor> Allah rezil ederse insanın böyle rezil olur. <gülüyor> i̇nsanın kendine yaptığını başkası yapmaz. <gülüyor> ve ve Gülen Efendi, biz senelerdir anlatmaya çalışıyoruz. Bu İslam'ın tahrif edilen şeklidir. Ne o nurculuk denilen akım, nurculuktan da beter bir şeydir. Anlatmaya anlatamadık. Adam bir bedduasıyla intihar etti. İntihar etti. Ve devam ediyor. Son çırpınışlarını da oynuyor. Uzatmaları oynuyor. Yani takılan ne diyorlar ona? Fişini çekmiş. Takılan bir fiş vardı. Onu da kendi eliyle çekiyor onu yaşatma şeyleri. Yapan niye yapar? Ne? Ayeti tekrar okuyalım mı? Kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını gündem dışı yapanlar dünyada rezil ve rüsval olurlar. Allah rezil etmesin bizi. Allah kitabını tümüyle kabul eden bir kelimesini bile yok saymayan muvahit müminlerden eylesin. Dünyadaki rezillik çok önemli değil dostlar. Ve ayetin devamı değil de. Ve yemel kıyameti yuratdığına ilâ eset dil azab. ve onlar kıyamet günü azabın en şiddetlisine atılacaklar. Dema Allahu bi amma tamarun Allah sizin yaptıklarınızdan kafir değil. Bir başka ayet. Estağfurullah. İndenlerden yektümler ma anzalma min bilginat ve kudar. Min bagdı ma bilginnahu İnsanlara biz açık apaçık anlattıktan açıkladıktan sonra hidayetten ve açıklamalardan indirdiklerimizi gizleyenler var ya. Ketmedenler. Ula ike yer anıl Allah onlara lanet eder. <gülüyor> Ve yel'alhumun la'inu Lanet edenler Lanet etmeye Allah tarafından izin verilenler Lanet edenler Bir kimse şirk koşar terbesi çok zor mudur bunun? Allah çokça şartlar ileri sürer mi? Şirkten dönüş için şunları şunları yapacaksın der mi? Yoksa sadece tövbe etmesi yeterli mi? Şirk koşan, küfüre giren, irtidat eden bir kimsenin yeniden iman etmesi için tövbe etmesi yeterli midir? Yeterlidir. Ama Allah'ın dininin bir kısmını gizleyenler var ya İllellezine tabu Bunlar ancak tevbe ederlerse yetmedi. Ve aslahu Kendilerini ıslah ederlerse yetmedi. Ve beyyelu Gizledikleri insanlara açıklarlarsa ancak o zaman fa ulaike etubu aleyhi Ancak o zaman ben bunların tevbesini kabul ederim. Bu olay, şirk koşma gibi tevbe ile hayal olacak bir durum bile olarak gösterilmiyor. Allah'ın dinini insanlara anlatmayıp gizleyenler. وَاَنَتْ تَوْوَابُ الرَّهِيمُ Benim tevbeleri kabul eden, rahmeti bol olan. Diyor. Bakara Suresi 159 ve 160. ayetler. Şimdi bu ayetler kim içindir? Dini gizleyen herhangi bir kimse için. Ben gizliyorsam benim için, sen gizliyorsan senin için, o gizliyorsa onun için. Bütün dini gizleyen. Ama Tersi Mehmet Efendi dinin ne kadarını nasıl gizler? Onun gizlemesiyle meşhur bir hoca efendinin dini, dinin hakikatlerini, hidayetten ve beyinattan bazı şeyleri gizlemesi aynı kategoriye mi? İslam'ın devletini, İslam'ın hükümlerini, şeriatı, kutlara karşı tavrı, tuğyanı, yönetimle alakalı hususları <gülüyor> anlatıyorsunuz. <gülüyor> Bir nurcu sanki duvara anlatıyormuşsunuz gibi. Hoca Efendi'den bunları duymamış. Öyleyse risalelerde de yok. O zaman, o zaman senin doğru söyleme ihtimalin yok. Adam en önemli tevhidi hakikatleri iman-ı hakaikı, hakaik hak hak imaniyeyi, tefsirlerin en meşhur tefsirini, Allah'ın kendi ismini Kur'an'ında zikrederek övdüğü, kitaplarını Kur'an'la eşdeğerde tuttuğu kırmızı kaplı kitaplarda yoksa, onun çağımızdaki en iyi algılayan Hoca Efendi'de böyle bir anlayış yoksa, sen kafandan uyduruyorsun diyor. Ayet de, hadis de, ne dersen de. Baldızımın çocuğu vardı. Çocukluğunda ben de onda emeğim geçmişti. Kızımız. Efendim, hafızlık yapmıştı. İslami eğitim almıştı ve ben de özel olarak e, emeğim geçti. Bir sürü İslami ilimler böyle Sonra biraz büyüdü. Fethullah Gülen'e mensup bir subay bunu istedi. Subay, o zaman Teğmen şimdi albay mı yarbay mı ne olduğunu bilmiyorum. Yani yükseldi mi diyelim, alçaltıldı mı diyelim, ne kadar alçaldığını bilmiyorum. Ee, Dedim ki aman ha vermeyin. Bak yarın başını bile açardı. Hani dinlemediler. Geldiler. Uzun uzun anlattım. Hatta bir kaset doldurdum. Tarihe vesika olsun diye. Kaç sene önce? 20 sene. 25 sene önce. Neyse. Bundan 8 sene kadar önce o subayla kocasıyla Uzun uzun bir konuşma imkanımız oldu. Tabii bizim kızımızın başı filan açık artık. O hafız İslami ilimlerde denilmiş, dava insanın kızımız artık başka subaylarla dans edebiliyor, baş açık, kolu açık sokaklarda öyle geziyor. Şimdi nasıl oldu böyle? Kazinoya gitmek zorundasın, düğündü, baloydu, eğlenceydi, tertip ediliyor bir sürü şeyler. E bir defa hanım hasta diyorsun, ikinci defa gözleri senin üzerinde. fişlemeye hazırlar, hadi götürme bakayım. Götürüyorsun, inadına senin karını dans edebilir miyiz? diye geliyor Biz senden daha üst rütbeli. Yani boynuz taktırıyor. İnan dedim, can niye öyle diyorsun? Sütte <gülüyor> Mecbursun, e, hadi buyur diyorsun. Buyur, afiyet. <gülüyor> İnanın aynı, aynen geçen olaylar. Diyor masaya içki koyuyorlar, sür. <gülüyor> şey yaptıkları için neydi? Şüphelendikleri için. İçecek misin, içmeyecek misin diye bakıyor. E, bir iki yudum alıyorsun <gülüyor> <diye> mecburen. <gülüyor> mecburen. Neyse. Yani içki de içiyorlar. Daş da ediyorlar. E, nasıl başını örtsün kadıncağız? E, niye başka zaman hiç olmazsa gazinoğunun dışında burada başı açıyor. E, münafıklık olur. Baksana. Çok da samimi Atatürk dindarı. Yani münafıklık olurmuş başka zaman açık gezen bir kadın memleketine geldiğinde başını örterse bu samimiyetsizlik ifadesi. Atatürk bu samimiyetin ödülünü verecektir. Varsa cenneti samimi dindar, efendim Atatürk'lükten kavis vermiyor diye herhalde cennetine varsa eğer, onu da alacaktır. Daha devamı var, namazları nasıl kılıyorsunuz? Ya da kılıyor musun? Olur mu? Fethullah Hoca'nın işte önemli askeriyedeki adamlarından biri, müritlerinden biri. Dedi ki devamlı biz biliyorsun arazideyiz. O zamanlar böyleymiş. Ne bileyim ben onun arazide olduğunuz. <gülüyor> <gülüyor> tuvaletin musluğundan tuvalet musluğu mu diyorlar? Oradan diyor abdest alıyorum diyor. hep eh, kimse görmez tuvaletin içinde. İyi. Namaz, namazlar diyor hep açıkta olduğumuz için ister istemez çay içerken kılıyor. Nasıl oluyor o dedim. Çay içerken mi diyor kıbleye doğru diyor koyuyorum, maşallah. <gülüyor> sonra e, çay içerken diyor işte namaz kılıyorum. Ama karşındakiler bilmediği için bazen namazımı bozduruyorlar. <gülüyor> hey sana söylüyorum, duymuyor musun? Daldın <gülüyor> mı mu yine? Yine tamam bitir vereyim de ondan sonra cevap vereyim olmaz yürtüyorlar diyor. Namazım bozuluyor. ister istemez bir daha duruyorum. Bazen üçüncü, dördüncü. Ya yazık olmuyor mu? Arada çay da yudumlasam. Olur mu? Namaz bozulur. Çay içerken namaz bozuluyormuş. E, anlatmaya başladım. ya Kur'an-ı Kerim'de rükudan bahsedilir. Secdeden bahsedilir. Rükusuz, secdesiz namaz olmaz. İnsanın ciddi manada bir zar şey, zarureti vardır. Eli ayağı kımıldamaz. Savaştan ile oturarak namaz kımıldamaz. Kıyam, kıraat, ruku sucut, farz işte on iki farz filan. Anlat, anlat. Sonra baktım ki duvara anlatıyormuşum. Hoca efendi böyle dedi. Sen ayetten bahsediyorsun. O Hoca efendi böyle dedi. Yani Hoca Efendi caiz deyince sen ayır hadis okur hiç önemli değil. İnsanlar bu hale getiriyor diye. Evet. Hoca Efendi, dini. Tarikatçı şeyhlerin dini gibi. Zaten yapılanma tarikat yapılanması gibidir. Hani Sayın Nursi diye, yetiş ya Abdülkadir Geylani derim, yetişir bana. Bir kaybım olduğu zaman Abdülkadir Geylani'den isterim hemen de buldurur bana. Der ya, kendisi tarikat ehli olmadığı, tasavvufçu olmadığı halde, ben der üveysiyim. Üveysi demek bir tarikat şeyhini görmediği halde, onun zamanında yaşamadığı halde, ona beyaklı olan Ondan işte tarikat dersi alan kimseye denir. Her neyse yapılanma <gülüyor> öyledir. Ve şeyh-mürit ilişkisiyle sistem devam eder. Fethullah Gülen ne yaptıysa Sayın Nursi'nin o kırmızı kaplı kitaplarından okuduğunu, gördüğünü yapmış. Teorisyen Sayın Nursi'dir. Pratisyen de katunlar gülendir. Yani hiçbir nurcu katunlar gülenin nurcu'ya ne yaptığını, darbe vurduğunu, ona ihanet ettiğini söyleyemez. Batı'yla ilişkiler, hıristiyanlarla diyaloglar, dinler arası bilmem neler, eğitim çalışmaları hepsi hepsi kırmızı kaplı kitaplarda yeri olan hususlar. Ve o kırmızı kaplı kitaplar imanın hakiki, hakiki imandan bahsettiği tevhidin hakikatini anlattığı yürütlerince <gülüyor> ifade edilen kitaplar. İnanın tevhidin daha içimizde en yeni başlayan bir kimse tarafından bilinen üluhiyet tevhidi diye bir tevhid olduğunu Bilmeyen bir insan o kitapların mertisinden bahsediyor. Anlattığı tevhid tümüyle eserlere bakın baştan sona okuyun Allah'ın varlığını ispat etmeye yönelik bir şey. Onu bekleyen müşrikler de biliyor, kabul ediyordu. Hristiyanlar, Yahudiler de kabul ediyor. Yani Allah vardır. Çiçekler, böcekler, örnekler hepsinin neticesi Allah vardır. Sanatkar bir zattır. Sonra sonra bir daha vardır. Bir daha işte şundan da ispat ederiz. Bundan da delil gösteririz. Vardır. Sonra e vardır. Alsana tevhid. Kur'an-ı Kerim Allah'ın varlığından hemen hiç bahsetmez. Zaten bütün insanlar onu kabul eder. Allah'ın tek ilahlığından bahsediyor. Peygamberlerin davası budur. Kâle ya budullah hem mâne ilahin Peygamberlerin mesajları hep bu doğrultuda. tefsiri olduğu vurgulanır. <gülüyor> Yaklaşık 100 tanesi kendisinin veya kitaplarının <gülüyor> Ebced hesabıyla isimlerinin gündeme getirildiğini iddia ettiği olmak üzere toplam yanlış hatırlamıyorsam 562 tane ayet maaliyle bazen işaret yoluyla işte şu ayette olduğu gibi denilerek, bazen kendi tezini açıklamak üzere ele aldığı ayetlerin tüm kitaplardaki toplam sayısı 562'dir. Nasıl tefsir oluyor böyle? Onda biri bile yok. 6236 ayet Kur'an'da. Yanlış söylemedim. 6236 ayetin onda birinin bile, İşaret yoluyla dahi gündeme gelmediği kitab tefsir oluyor. Hem de çağın en muazzam tefsiri. Tefsirde ne kelime? Öyle ölücü ifadeler de bulunur. Hızını alamaz. Allah şu ayette cisadeyi nur diyor. Ebced hesabıyla. E 3 eksik harf 3 eksiğiyle 5 fazlasıyla bazen risale-i nur çıkmaz. Resailin nur der. Bazen risaletün nur der. Olmadı Saidün Nursi der. Olmadı Said-i Nursi der. Olmadı Saidün Said Kürdi der. Aynen böyle ayetlerdeki rakamları toplar, bak bu çıkıyor. Dolayısıyla Allah şu ayette Saidün Kürdi'yi övüyor. Buna ne denir biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz ilmi ifadeler kullanacağım. Akademik ifadeler. Türkçe'ye Yunanca'dan giren manyak kelimesi. Manyak. Müstekbir kelimesinin aşağı yukarı Türkçe karşılığıdır. Bu müstekbir için zorlama bir abartı ifadesi değil gerçek bir tanımdır. Şöyle ki Megalo, megalo ideal de denilir Yunan ve e, Kıbrıs'taki e, hedefleri için, idealleri için malum. Megalo büyük demektir, psikolojik bir hasta, ruh hastası olan megaloman tabiri de megalomaniye yani büyüklük kuruntusuna tutulmuş kimse anlamına gelir. Megalomani kendini büyük görme hastalığı, büyüklük kuruntusu demektir tıp dilinde. Mani ve manya, saplantı, iptila, tutku, düşkünlük şeklinde ortaya çıkan delilik haline verilen attır. Manyak da manyaya yani delilik gibi psikolojik hastalığa uğramış ruh hastası demektir. Dolayısıyla manyak kelimesinin Türkçedeki tüm olumsuz anlamları istikbar yani kendini aşırı beğenme hastalığının bir göstergesi ve sonucudur. Yani tüm müstekbirler manyaktırlar. Bunun için olsa gerektir, tımarhanedeki delilerin çoğu kendilerini meşhur büyüklerden biri gibi görür ve gösterir. Deli bile kendini akıllı gösteren meşhur delilerle, müstekbirlerle kendisi arasındaki yakın bağı görebilir. Bu ansiklopedilerden yararlanılarak müstekbir tanımı için çıkardığım benim değerlendirme. Ne alakası var konumuzun Konumumuzla. Konumuz. <gülüyor> <gülüyor> Efendi Hazretleri, Hoca Efendi'nin Hoca Efendisi öyle bir ki gariban efendim kendisini filan eleştiren bir şahsiyet ama öyle bir makolaman, öyle bir gurur, kibir heykeli der ki nice ayetler kendi <gülüyor> eserini övmek için indirir. Eseri öyle bir şeydir ki Kur'an'ın yansımasıdır, nurudur. Allah'ın nurudur. Övünce o kadar çok şeyler notlarımda da var. İsterseniz alıntı yapayım. Ölmüşsünüzdür. Bilirsiniz. Yani uzun uzun örnekler vermek istemiyorum. Mesela bir nurcu niye Kur'an-ı Kerim okumaz? Hemen hemen hiç okumaz. Kur'an-ı Kerim'in her harfine on hasene verilir. Sahi Bari'nin rivayet ettiği hadiste. I, on haseneden niye vazgeçiyor? İyi de Said-i Nursi kendi yazdığı kitapların her harfine yirmi hasene verir. Yani niye onu tercih edecek insan yirmi sevap varken... Kur'an-ı Kerim kendisini okuyanlara cenneti garanti etmez. Kur'an okudunuz, alın size cennet. Böyle bir ayet bilir miyiz? Efendim? Yok yok böyle bir ayet. Ama Said-i Nusi, okuyanlara cenneti garanti eder. İnsan niye cennete gitmek istemezsin? Risale okuyunca gidiliyor cennete. Ben çok gariban, mütevazi birisiyim ama kitabım var ya, Allah bu kitabımı onaylıyor. Ümmete en faziletli kitap diye sunuyor. Yani Mehdi gelecek, benim kitabımı anayasa olarak kullanacak. İşte bir harfine 20 tane sevap verilecek. Bunu bana Allah yazdırdı. Bunları yazdırmama, yazmama müsaade etmedi. İşte şu kadar dakikada yazdırdı, daha fazla açıklama yaptırmadı vesaire diyeceğim. Ne dersiniz siz bana? Ya deli misin, manyak mısın demek misin? Ben kendi kitabımdan bahsediyorsam, ondan sonra tevazu ayaklarına yatıyorsam, anormalik görmez misiniz? Ve i̇şte böyle risalelerle ne yapan Allah'ın kitabı yerine o risaleleri dinin kaynağı olarak gören insanların din anlayışları nasıl olacak? Kur'an okuluyor. Dinin esasını bilmiyor. Hoca Efendi şu kadar kitap yazmış olabilir. İnanın cahildir. Kur'an cahil. Kültür cahilid değil. Eyvallah ilkokul mezunu dur. Da bununla kınamayız. Yani üniversite mezunu olunca çok mu bilgi sahibi olacak insan? Ama Kur'an cahil. Kur'anın ne <gülüyor> dediğini gören, Kur'anın baktığı yerden bakan. Kur'an'ın önem verdiği şeylere önem veren, kitabın tümünü rehber edinen bir şahsiyet olsa bu noktalarda insanlar çarpturulmazdı. Yani bir alimden ne beklersiniz? Bir İslam aliminden. Bir gerçek anlamda hoca efendiden ne beklersiniz? Allah Resulü ne yaptıysa onun yaptığını yapmaya çalışmayı beklersiniz. Gücünün yettiği kadar. Çünkü alimler peygamberin varisleri. Peygamber ne bıraktı bunlara? sanay mı bıraktı? Rahat mı bıraktı? Neyi devretti? Neyi miras bıraktı? Bir devlete girin de onun imkanlarından yararlanın mı dedi? Cihat bıraktı. Tağutlarla mücadeleyi bıraktı putlarla, putçularla mücadele etmeyi, kavga etmeyi bıraktı. <gülüyor> Küfürle, şirkle uzlaşmamayı bıraktı. İnsanları Müslümanlaştırmaya, Müslümanları cemaatleştirmeye, cemaatleri ümmetleştirmeye, ümmetleri devletleştirmeye giden yolda her türlü fedakarca tavır almayı bıraktı. <gülüyor> ne yapıyorlar bunlar? <gülüyor> Efendim, az mı görüyorsunuz? görmüyor musun? Zenci kızlara Türkçe istiklal maaşı söylettiriyor. Şarkı söylettiriyor ama Türkçe yani görmüyor musun bunları? Bunlar o kadar önemli ki Türkçe olimpiyatları peygamber bile izlemeye geliyor. İftiranın da bu kadar. Yani <gülüyor> peygamber başka yerde işi yok Türkçe şarkı söyleyen, folklor yapan kızları seyretmeye geliyormuş. Atatürk seyretmeye geldi desem belki inanırız. Nereden gelecek? Kim müsaade edecek de? E kızları seyretmeye gelir mi? Gelir. Suriye savaşa gidecek değil ya canım. İyi de peygamber gelmiş. Ne Ne? Türkçe orası Yani bunu akıllı uslu biri söyleyebilir mi? Hoca efendi söylüyorsa ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peygambere dine bu kadar iftira atabilen bir kimse tabi Kur'an'ı da yerlere atabilir. Bir zaman onları da yaptı. Vaaz kasetinde dinlettiler, cami kürsüsünden anlattığı bir vaazda söylediği bir söz. Diyor ki ben karıncaları ezmemek için yere dikkatli bakan yufka yürekli birisiyim. Ama hayatımda bir defa bir adamı boğasım geldi, boacağım geldi. Kendimi zor tuttum, neredeyse boğacaktım. Yunanlı biri köpeğini çağırıyordu Atatürk Atatürk diye. Köpeğine at vermişti. Neredeyse boğacaktım o Yunanlıyı. Nasıl olur bizim kahramanımız liderimize köpeğin adını vermiş. Neredeyse boğacaktım. Atatürk cennetine koyar herhalde kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah Allah. Deyip geçelim mi? Dünyada en nefret ettiği bir kişi varmış. Şaron mu diyeceksiniz? Amerika devlet başkanı filan mı diyeceksiniz? Herhangi bir zalim devlet adamı mı diyeceksiniz? Cevap veriyor. Hüsana bin Laden. Dünyada en nefret ettiği insan. Allah diyor bana büyük ihtimalle şefaat hakkı verir verir mi vermez mi tam bilmem ama eğer şefaat hakkı verirse Mecimiz. kim için kullanacağım diyor. Sevsiller. Seviyorlar zaten birbirlerini. Müslüman ölür. Yok canım Müslüman kafir filan bilmiyorum da Gürses mi neydi o? Evet. Efendim Taziye Hoca Efendi Müslüm Gürses beyefendinin aziz ruhu için taziye mesajı yayınladı. Muhterem nur. Ne nuru ne muhteremi. Ne <gülüyor> hanımefendi. Nereden <gülüyor> çıktı hanımefendi? Onun baş sağlığı için özel taziyeler. Tabi İsrailli çocukların üzerine atılan bombalara ağladığını ifade <gülüyor> eden şahsiyetler. taneleri sayarak devam edebiliriz çokça. Demin 1970-71'den bahsettim. İzmir'de bizim yurt müdürümüzdü. Tam o esnada 71-12 Mart olayı bilmem biliyor musunuz? Askeri evet. bir müdahale oldu. Evet. 12 Mart muhtırası evet, evet, evet. işte İşte 6 defa gelip 7 defa giden Demirel baştaydı o zaman. Evet. Ve askeri muhtıra verdiler. Hükümet çekildi. İşte bazı komünistler filan içeriye atıldı. Bir şeyler oldu. 12 Mart. Ve İzmir neresi? Kütahya neresi? Benim memleketim Kütahya. Tatile gittim. Bayram tatili neydi? 12 Mart iktidarı var. Daha yeni şey olmuş, muhtıra verilmiş. 20 gün, 25 gün. Karaja indim, aranıyor. Wanted gibi. Kocaman sinema afişi gibi bir afiş. Aa, bizim hocamız Fethullah Gülen. Resmi var. Aranıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kütalya'da. Daha kim bilir nerelerde. Kütahya-İzmir arası 350 kilometre. Orada Fethullah Gülen aranıyor. Başka yerde aranıyor Fethullah Gülen. Kocaman bir resmi ve böyle büyük afiş. Evet en az bu kadar var. Türkiye'de öyle tanıdın galiba. Aynen öyle. <gülüyor> Fethullah Gülen İzmir vaizi. Kim tanır kim takar hesabı. Ama tanıtılması gerekiyor onun yarınlarda e, isminin lanse edilmesi icat ediyor. Aranıyor denilen Fethullah Gülen bizim yurt müdürümüz ha yurttan ayrıldı. 12 Mart oldu. Ama herkes herkes nerede olduğunu biliyor. Bornova'da işte Risale dersleri veriyor. Hangi gün o gün zannediyorum pazartesiydi. Yanlış hatırlayabilirim. Pazartesileri ...Bornava'da falan abi görün işte o sizi götürür. Adres belli, yer belli, yaptığı belli ama Türkiye'de aranıyor afişler. Herhangi bir nurcuya sorduğunda işte Bornava'da hoca efendi falan gün ders yapıyor. Aranan bulundu. Türkiye böyle bir adamı o zamandan arıyordu. Ve arandı ve <gülüyor> kimler, niye, nasıl, nereye, hangi günlere hazırladı bilmiyoruz. Ve 1999'da yanlış hatırlamıyorum Amerika'ya gitti. Gidiş o gidiş. Aranmıyor artık. Bazılarınca arandı, bulundu. Ve 170 civarında devlette okul faaliyetleri yapılmış. Siz bakın gidin bir tane Türkiye dışında bir yerde bir Kur'an kursu açmaya kalkın bakalım. Müsaade edecekler. Yani arkasında Amerika olmadan bu kadar ülkede faaliyet yapması bir insanın mümkün değil. Ve bilmem biliyor musunuz? Yurt dışındaki okullarda Hemen hiçbirinde devlet başörtüsüne filan yasak koymadığı halde Gülen Efendi'nin okullarında başörtüsü yasağı vardır. Allah Ve Gaskonya'da Afrika'nın bilmem ne ülkesinde Atatürk'e ne gerek var? Okulunda kocaman bir Atatürk, Atatürk köşesi vardır. Her okulunda, her ülkedeki. Ve Kesin olarak belgeleriyle söylüyorum, İngilizce hocaları, her devletteki İngilizce hocaları Amerikan aşanıdır, casusudur. Ve hepsi özel diplomat statüsündedir. Özel pasaportları var.